بسم الله الرحمن على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه نقول اذا ثبت انه موضوع النماذج به كان الكمال اصلا فيه Gann an-naqta min ba'd hinduna wa katihim tayyibtu alaahu ala adna izla qusrati thiqati bilahi wa la yalim karineden mutlak olan emir sıfatı hakkında temelde iki grup olduğunu, yani tavakkuf edenler ve tavakkuf etmeyenler diye, tavakkuf etmeyenlerin üç kısım olduğunu, ortak özelliklerinin, hani neden mutlak olan elif sigasının, asla ne lafan ne de manen müşterek olamayacağını, üç grup olduklarına ama ortak özelliklerinin bu olduğunu, Tebeduatına girmiyorum. Dün anlatmıştık. Sadece özet olsun ve konuya bağlantı kurayım diye söylüyorum. Tavakkuf edenler ise temelde ikiye ayrıldığını, birinci, tavakkuf edenlerin birinci, bu kısmını oluşturan, birinci grubu oluşturan ve üç kısımdan olanların görüşünün, tavakkufun müştameli fihde olduğunu, mevdu o lehte olmadığını, İkinci kısım ki zaten bir kısımdı onlar, onlar da İmam-ı gibi, Bakillani gibi, Ebul Hasan el-Eş'ari gibi büyük oluşturduğu tevakkufun mevdu'u lehte olduğunu söyleyen gruplar. Şimdi, biz Hanefi usulcülere göre karineden mutlak olan emir Vücutta hakikat nedir de ibaha da olabilir ancak. Ama vücutta nedir? Hakikattır. Şimdi bu vücutta hakikat olduğu noktasında biz hanefi usulcülerin değinmeyiz. Ve nahruna diye başladığı olur. Biz diyoruz ki, bir o bölümü özetleyin, mübarek okurum size ondan sonra. Biz diyoruz ki emir sigatı bir manaya vakt edilmiştir. Bu mana talebi mutlak. Talebi mutlak olan bu mana sigaya mahsus bir manadır. Bu bir defa sabit. Yani emir sigatının mutlak talebe vab edildiği ve bu mananın emir sigasına mahsus olduğu bizim nezdimizde sabit olduktan sonra biz neye bakarız? Racih olan görüşe bakarız. Racih olan nedir? Racih olan bir lafız hangi manaya vab edilmiş ise hele hele o lafta tahsis edilmiş ise o o manada kemalini, kamil olmasını raci olan görüş o manada kamil olması yani emir sigasının talep manasında kamil olması gerekir emir sigasının talep manasında kamil olmasından bahit yapınca hemen aklımıza ne de geliyor demek ki emir talep manasında kamil olabilmesi olduğu gibi nakıs olabilmesi de ihtimal dahilidir. Emir sigasının talep manasında kamil olması sadece hudurtdadır. Nedip ve İbahada ise nedir? Kamil değil, nakıst. Neden? Çünkü Talep manasının, emir sigatının talep manasında kâr kemali ancak vücud iledir dediğimiz zaman şunu demiş oluyoruz. Emir ile bizden talep edilen bir fiil var. Bu fiili biz yaparız, zeyah Yapmamız durumunda sevap, terk etmemiz durumunda azap var ise Talep bu manada, talep Emir sigası, talepin bu manasında yani vücud manasında nedir? Kâhni. Kâh kâh kâh Neden? Çünkü mim ve cehenn, yani yapılması durumu ile terk edilmesi durumunda mutlaka bir şey terettüp ediyor. Yapılması durumunda sevap terettüp ediyor, terk edilmesi durumunda ise azap terettüp ediyor. Dolayısıyla min ve tereddüt olduğundan dolayı emir ma e, karineden mutlak olan emir higatının talep manasında kemali ancak vücutadır. Nedip Bey bahaday ise yapılması durumunda sevap, terk edilmesi durumunda ne yok? Azap yok. Dolayısıyla min dune ve dihim diye olur odur ibaret. bu itibarla da talep manatı yani emir sigasının edilmiş olduğu o talep manatı ki sigaya da mahsustur o mana minvetin sabit olan ama minvetin sabit olmayan da kanu değil mahkustur radih olan ast olan nedir Hangi manaya vab edilmişse bir lafı o manada kemali racih olan. İşte biz ondan dolayı diyoruz ki karineden mutlak olan emir sigası vücutta hakikattır. Diğerlerini de ihtimal ediyoruz ama onlardan hıcaktır. Böyle giriş yapıyor bugünkü dersi okuyalım onu inşallah. وَنَحْلُ نَقُولْ Biz Hanebi usulcüler diyoruz ki, اِذَا sabit olunca اَنَّهُ اَمِرْتِغَسِ مَوْضُعٌ manahu manasına vaz edilmiştir. Yani talebi mutlak'a vaz edilmiştir. O talebi mutlak manası ki, اَلْمَخْصُوسِ بِهِ emir sigasına taksit edilmiş olan. Talebi mutlak manasına emir sigasının vaz edildiği sabit olunca كَانَ الْكَمَالُ اَخْلَمْ فِيهِ رَاجِحَنْ فِيهِ Kemal, kamil mana, kamil, yani kemali. Arama ne oldu? اَخْلَمْ رَاجِحَنْ فِيهِ o manada. Talep manasında, racih olan kemal oldu. Niye? O racih olan budur, kemal manadır. Çünkü diyor, yani alaka fannas olan sabitün min vehihin, yönlerek. Bir yönüyle sabittir, diğer yönüyle sabit değildir. Bu bir yönüyle sabit olma, diğer yönüyle sabit olmama meselesini şerhler açıklıyorlar. Biraz önce size anlattım. Mesela bu kamil mana ucup diyor ki, yani hu terakkabe istikakü'l ikabala terkih ve istikakü's sevabi alâ fi'lîhî kâne mafbûben biraz önce size artanmış olduğumuz bilgi de bu gibi dolayısıyla kâne mafbûben min ciheteyni yani ili ve tercih cihetinden nedir? bu talep manatı dediğimiz mafbuttur burada. yapılması durumunda çünkü cevap var, terk edilmesi durumunda ne var? azap var o zaman talebin Kemali şu hallediyor şeyde Molla e, Kucre Bu talep mana mutlak talebin alası sabit olur. Alası nedir? Vücudur. Niye? Min veciheyni makduptur da onları okuyor. Hazreti Ledik ve İbaha nedir? Min vecihim makduptur. Aslında İbaha'da talep manası var mı? Yok mu meselecini? mi? Dün biraz izah etmiştim. Dikkat ederseniz ne demiştik orada onu genel özellikle söylemek istiyorum. Çünkü i̇mam Malik'ten ya, Maliki mezhebinden bazı kişilerin ufak bir grubun ha çoğunluğun değil ufak bir gruba göre karineden mutlak olan emir sigatının ibahada hakikat olduğunu söylediklerini söylemiştir Ona delil getirirken onlar talebin ona olan en alt seviyesinin ibaha olduğunu söylemişler. Bütün şerler buna itiraf ediyor. Talebin en alt seviyesinin ibaha olduğunu söylememek gerekir. Bile ki ibahada ne vardır? da talep değil. İzni am vardır. Yani emir çiğatı izni amma Amel şamil neye şamil? Bu üçüne şamil olan izne am izni şamile va'd edilmiştir. O izne amın tahtında ne de vardır? vücup da var, nebitt de var, İbaha da var. Dolayısıyla müteyyak o iznin en alt noktada kesin olanı nedir diyoruz biz? İbahadır diyoruz. Onu dün öylemiştik. Şimdi burada feyeş kutu alâhu en güç seviyesi, sabit olur. ala ihtimalil eznâ. Yani ma ihtimalil eznâ. Aşağıda olan ki Nedim Bey o, onları ihtimal etmeyle beraber. İzlâ kusûrâ fîsigatî velâki velâyetî mütekerî. Şu izden itibaren İzâ kusulatî sigatî velâfî velâyetîn mütekellim södü karineden bahsediyor. Bütünü karineden Şimdi biz şunu sürekli olarak söyledik bu emir bahşinde. Herkesin ittifak ettiği bir şey var. Emir sigatı birçok manada isti'mal edilir. Vaza bilmiştir demiyorum. İsti'mal edilir. Bu ihtimal edilmiş olduğu manaların da mecazdır. Bunda ittifak var. <Gülüyor> Dördünde hakikat mıdır? Mecaz mıdır? Yani ucuk dedik ibaha ve tehditte. Tehdidi de katmışlar ama Mollah bu ibaresinde tehdidi almamış. Sadece neyi almıştır? Ucuk dedik ibaha. Bu üçünde hakikat mıdır? Mecaz mı? İhtilaf bu noktadır. Günkü yapmış olduğumuz o kısımlandırma tamamen vücut nedir? İbahar ve tehditle alakalıdır. Yani mutlak olan, Kaline'den mutlak olan emir sihası bunlarda hakikat mıdır mecan mı? Temelde iki ayrılır dedik, onların şemasını gün Şunda da ittifak vardı. Neydi o? Eğer emir sigasının, emir sigasını karineden mutlak ise demiştir. Karine var ise ne olur? Karine var ise o açıktır. Ve ittifakladır ki karine neyi gerektiriyorsa o siga orada isteğmal edilecektir. Dolayısıyla biz karineden mutlak olan emirden bahsedip, onun vücut için olduğunu söylüyorsak, neye de değinmemiz gerekiyor? Karinenin olmadığına da değinmemiz gerekiyor. Delil getirilirken. İşte Mullah Hüsrev, karinenin olmadığına da şimdi değiniyor. Diyor ki, اِلَّا قُسُورَةِ الصِّقَةِ وَلَا فِي وَلَا يَفِي kusur yoktur, noksanlık yoktur derken ne demek istiyor? Eğer İzmir'e bakarsanız, ben ibareleri pek okuyup da konuyu dağıtmak istemiyorum. Sadece bilgi vermek istiyorum. Ama çok kısa olduğu için onu da söyleyebilirim size. مِنْ جِيَدِ الصِّيغَةِ اَنِي كُسُورَهَا فِبْدَلَالِكَ عَلَى الْمَعْضِ Nasıl? بِاَنْ اِفْتَرَنَا بِهَا مَايَنْ عُسَلْفَهَا اِلَا اِلْ Demek ki, siğada kusurdan maksat nedir? Emir siğasında kusurdan maksat, noksanlıktan maksat nedir? Eğer emir bir şey katılmışsa, onu vücubu ifade etmekten sarf edip başka bir manada ihtimalini sağlamışsa ondan bahsetmiyoruz. Bizim bahis konusu olan nedir? Karineden mutlak olan emirdir. Karineden mutlak olan emir sigasının sigasında kusur olamaz. Eğer öyle bir karine olacak olsaydı zaten, yani Siga'ya bir şey katılmışsa, onu vücuttan başka bir manaya farfediyorsa o karinedir zaten. Biz ondan bahis yapmıyoruz. Karineden mutlak olan Siga'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim bahis konusu olan konuda Siga'da bir kusurdan bahis yapılamaz. Mütekellimde de kusurdan bahis yapılamaz. Mütekellimde kusur ne olabilir ki? mütekellim de kusur, mütekellimin konumuyla ilgilidir. Ben dua ediyorum, diyorum ki, Ya Rabbi bana ilim ver. Ver, ver emir çıkasıdır. Ya Rabbi bana salih ve talikat çocuklar ver. Ver emir çığasıdır. Ya Rabbi benden şu zorluğu kaldır, kaldır emir çığasıdır. Şimdi siz diyebilir misiniz ki, Buradaki emir çigası vücut içindir diye düşünmüş. Neden? Karine var. Nedir karine? Karine mütekellimdedir. Karine nerededir? Mütekellimdedir. Eğer mütekellim, itaat edilmesi fark olan biri olmaz, yani izan kabiliyeti, kime emir çigasını kullanıyorsa, onu mecbur kılmak yetkisi yok ise, o mütekellimin velayetinde noksanlık var. İşte duada yani Ya Rabbi bana şunu ver dediğimizde ver emir Ama Amma vücuk ifade etmez. Nedir ya? Mütekellimin velayetindeki bu noksanlıktan dolayı duada istemal edilmiştir diyoruz emir sigası. Aynı şekilde siz arkadaşınıza bana su ver dediğiniz zaman o da ver emir sigasıdır. Orada hücubu ifade ediyor? Yani sen bana onu vermek zorundasın mı ifade et? Hayır. Neden? Çünkü sizin arkadaşınıza izan yetkiniz yok. Dolayısıyla sizin velayetinizde bu emir noktasında ne var? Noktanlık var. Öyleyse buradaki emir hücub için değil, ihtimat içindir diyoruz. Ne diyelim? Dolayısıyla bizim konumuz olan Mevdu bahis konusu olan burada nedir demiştik? Karineden mutlak olan yani ne bir noksanlık var ne de mütekellinde bir noksanlık var. Yani burada karine yok demek istiyoruz. Dolayısıyla bu emir böyle bir durumda taahhuk edince bu emir ne içindir? Yani karineden mutlak olan emir ne içindir? Vuducu içindir. Velel <gülüyor> Şimdi, gerçekten karmaşık bir konuya giriyor. Şimdi biz de neden bahis yapıyorduk? Karineden mutlak olan emir sigası. Bu cihimizde durmalı. Ve ne de, bu karineden mutlak olan emir sigası gelse bile, neden sonra Ba'de'l-Hazm'in, Ba'de'l-Tahrim'in, yasaklama, haram kılmadan sonra gelse de, hameti usülcülere göre, Neyi ifade eder? Vücum ifade eder. Neddi, ibahayi ve tevakkufu demek geliyor kimden. Fakat Mullah böyle dememiştir. Ne demiştir Mullah Husre? Bakınız ne diyor. Ey Hazret-i Tahrir haram kıl, yani bir fiili haram kıldıktan sonra emir, o fiil hakkında emir gelecek olursa, o emir Vücubu ifade eder? İbahayı ifade eder? Hanefi usulcülerine göre tabii ki konumuz onu zihinden kaçırmayalım. Önemli bir nokta orası. Karineden mutlak olan emirden vahit yapıyoruz. Yine Hanefi usulcülere göre neyi ifade eder? Vücubu ifade eder. İbahayı ifade etmez. Nedipten vahit yapmıyor. Molla huçlerin mantığına göre. Çünkü öyle söylenecek. Eye Tahrim! velevil vahdi ve la dikkat edilir ve la ibahatan ve la tavqufan ve la metengebesh Halbiki vallahu subhanu meqnina min qaza bakacak olursa velayetun mujqaha neten ve yani gene de hem mezik değil hem gibah değil okay. hem de ne değil demişti? <gülüyor> Tevahruf değil demişti. Bu üçünü geride zikretmişken velel badel havri yapıyor geriye. Geriye üç tane geçti. O zaman ne olması gerekiyor bu vahdiye olan derin üçüyle alakalı olması gerekiyor. Fakat bir fiil yasaklandıktan sonra o fiil emredilirse nedip olduğunu orada o emrin net için olduğunu söyleyen olmadığından iki şeyi söyleyen var. Yani ibahadır ya, ya tevakkuftur. Bunu söyleyen olduğundan onu buraya getirmemiştir. Bu tabi ki Mollah Hussev'in savunudur. baktığınız zaman da nedip olduğunu söyleyen, söyleyenlerin de var olduğunu göreceksiniz. Ve la ibahaden ve İolem. Şimdi bu İolem'e geçmeden bir fiil yasaklandıktan sonra o fiilin emri konusuna girdiğimize göre onun öncesinde yani bir önceki, bir önceki günkü ders ve bugünkü dersin başlangıcı da o idi. Hem yasaklama söz konusu değilken Kariyeden mutlak olan emir siyasi hakkındaki o şemayı yaptıktan sonra o şemada, mesela biz ne diyorduk hanefi utulcüler, Velebadel Hazriden öngesine gidiyor. Biz diyoruz ki, kariyeden mutlak olan emir vucuk için. Şafiiler diyorlar ki, tirazî ki olan görüşleri budur. Kariyeden mutlak olan emir ne dil için? Malikilerden az da olsa bir grup diyor ki karineden mutlak olan emir ne içindir? İbahat için. Tavakkuf edenlere geçtiğimiz zamanda istamel-i tavakkuf edenler var, değil mi? Nau'u değil. Onların birinci kısmını, Birinci grubunda olanlar ne diyordu? Karineden mutlak olan emir sıfatı hududdaki ibaha ve tehbitte lafzan harfdir diyorlar. İkinci grup ne diyordu? Karineden mutlak, bunu söylüyorum şimdi bir ifade kullanacağım tamamen ona bağlı. Karineden mutlak olan emir sigası, emir sigası, grup nedir ibaha, tehdidi çıkarıyor onlar ikinci grup. Bunlar da nedir? Lafdan müşterektir veya diyorlar maven müşterektir. Yani emir sigası izne âmına edilmiştir, o izne âmın tahtında vücub nedip ibaha vardır, dolayısıyla manen müşterektir düşünce diyorlar. Üçüncü grup işe diyorlar ki et, karineden mutlak olan emir sigası nedir? Vücub ve nedipte lafzan müşterektir veya talebi mutlak manasına vab edilmiş vücub ve nedipte manen müşterektir diyorlar. Bir de mevduh lehte tevakkuf edenler vardı ki tekrar tekrar bunu söylüyorum. Çünkü bu tavakkuf meşelesi öğrenmiş. İmam-ı Gazali Bakillani Ebu'l-Hasem El-Ez'ari'nin benimsediği görüşü. Yani ümde olan kişilerin benimsediği bir görüştür. Ne diyorlardı onlar? Onlar diyorlardı ki tavakkuf ederiz hem de nerede? Mevduh lehte. Yani biz bilemeyiz. Karineden mutlak olan emir sigatı vücutta mı hakikattır? Nedif'te mi hakikattır? İbahata mı hakikattır? Biz bunu bileniz. Dolayısıyla onlar diyorlar ki karineden mutlak olan emir sigatı mücmeldir. Mücmelin hükmü ise mücminin beyanına kadar beklemektir. Bekler. Bir şey de söylemeyin diyorlar. Hüküm de vermeyin diyorlar. Şimdi gerideki bu bilgilere binaen Badel-Havuz emir sigatı bu katmen hadir emir hakkındaki bu görüşleri savunanlar badel hadir emir hakkında da aynı görüşlerini devam ettiriyorlar mı yoksa farklılaşıyorlar mı? Bu noktada İzmir'in güzel bir teşkili var. Hızlı bir şekilde okuyayım uşan. Zanna oğlu olmazdı. Ha. Diyor ki burada e, anlatıyor, anlatıyor, hulaşa kısmında şöyle bir ifade kullanılıyor. اَنَّ جُمْهُرَ الْاُسُولِيِّنْ اَلَا اَنَّ مُجَبَ الْاَمْرِ الْمُطَّقِ عَنِ الْكَرِينَةِ قَبْلَ الْحَذْرِ وَبَعْدَهُ الْجَوَابِ Biz de onlardanız. Ha hazırdan önce olmuş emir kifası ama hangi emir karineden mutlak olan bu mutlaka zihnimizde durmalı. İster hazırdan yani tahrin yasaklamadan önce olsun ister son olsun. وَمَمْ قَالَ اَنَّ مُجَبُهُ تَوَقُّفُ اَلِنَّذْ وَاَلِنْ اِبَاحَةُ قَبْلَ الْحَظِّينَ فَكَ ذَلِكَ يَقُولُ بَعْدَ Bakın genel kural veriyor. Yani hazır, yasaklamadan önce nedir ibaha? Tevakuf edenler aynı şeyi söylüyorlar. Ancak her birinden birkaç kişi çıkmıştır farklı şey. İki kişi aslında onlar farklı söylüyorlar. كما قال ان من كتبهم وجوب قبل الحظر فعامتهم على ان موجبه الوجوب ضانه ايضا وهذا الطائبه الى ان موجبه بعد الحظر الاباحه كثير قول اول ما نقول عن الشافعي لابن منصور الماتريدي شيئ بذلك الطرق Bizim itikadla mertebe imamımız olan İmam Maturidi gibisi ne diyor? Hazırdan sonra emir sıfatı ibahat diyor. Dolayısıyla temelde hazırdan önce haymış olduğum gruplar içerisinde farklılık arz eden sadece İmam Şafi olmuştur. Çünkü İmam Şafi'nin racih olan görüşüne göre قَبْلَ الْحَضُرُ emir nedir içindir? Karine'den mutlak olan emir nedir içindir? بَعْدَ الْحَضُر diyor İmam-ı Ve i̇mam aynı görüşü Ebu Mansu el-Mâturidi paylaşıyor. Bir yani Hanevi usulcüler قَبْلَ hazır tamamı nedir diyorlar? Bu gibi kimdir diyorlar? Badel hazır ihtilaf edin. Onun için valla kutsuzer, tabii ki haleci usulcülere ağırlık verdiğinden, i'lem diyerek onların görüşü noktasından harekette konuşuyor. Diyor ki, i'lem. Ennel kâili nebi ennel amra bil vücub. Emrin vücub için olduğuna, hangi emir? Kabinede mutlak olan emrin vücub için olduğuna hükmedenler, ihtilaf. Tabii ki hangi emir o? Hazırdan, yasaklamadan önceki emir. Ihtilafı, ihtilaf olunup fılavetmişlerdir. Fi mugib emri bir şeyin fadh hadrihi ve tahrimi. Fi mugib emri, fi mugib emri Bir şeyi emretmenin müngedidir. Müngediyi bir söylemiştik. Sigaran bizzat kendisiyle tabip olan tesir eder. Sigaran bizzat kendisiyle karine yok. اِخْتَلَقُ فِي مُجَبِ الْاَمْرِ بِي şeyin Bir şeyi emretmenin mugebinle o eserde ihlâf ettiler. Neden? Sonra emretmek tabi ki بَعْدَ حَذْرِهِ وَتَحْرِيمِهِ O şeyi yasakladıktan, haram kıldıktan sonra Mesela bir mişal verelim de zihnimizde canlansın. Avlanmak nubahdır. Avlanmak nedir? Nubahdır. Alışveriş nedir? O da mı Avlanma hakkında Mevla Teala şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve la taqtulu sayda ve entum hurub. <gülüyor> iken av hayvanlarını öldürmeyin. Avlanma mı Fakat Mevla Teala bu kavli kerimiyle nehi nehi ediyor. Ya hakladı haram kıldı ihramlı olana. Başka bir ayet-i bismillah. Ve izah haleltum fesbâdû. İhramdan çıktığınız zaman Allah'ın ünlüdü buyuruyorlar. Şimdi, ihramlıyken ne oldu? Bize yasaklandı. Bakınız, badel-hadr. Böyle badel-hadr diyorduk ya. Şimdi burada hazır var. Yani yasaklama var. O yasaklamadan sonra yasaklanan fiilin, başka bir fiil değil ha, yasaklanan avlanma ilin, o yasaklanan fiilin neşi var? Fesbâdû emri var, avlanınız diyor Mevla <gülüyor> Teala <gülüyor> ikramdan çıktığı zaman. İşte badel hazır, gelen bu fesbâdû emri, vücut için midir? İbahat içindir. Şimdi ilk bakışta, burada bize göre de ibaha içindir ha. Ama ilk bakışta kuralımız olarak biz ne diyeceğiz? Vücud içindir. Karina varsa onu sarf ayrı bir şey. Ama kuralımızın gereği olarak biz ne diyeceğiz? Vücud içindir diyeceğiz. Tabii ki ma'nu kâbiye rahimahullah ve ebi mansul el ma'turidî ne diyecektir? O da ibaha içindir diyecek. Kuralları gereği bunu söyleyeceklerdir. Tabii tartışacağız bu misalleri. Aynı şekilde Alışveriş hakkında. Alışveriş nedir? Bu bak herkes ticareti isterse yapar, isterse yapmaz. Bu bakların manası o. İsterse yapar, isterse yapmaz. Merlaaala buyuruyor ki Bismillah ve Öncesine gidelim bunun Cuma Ve min Cuma günü Cuma namazı için mida olunduğunda Allah'ın ziknine yani namaza koşulur. Alışverişi terk edilir Alışveriş ne oldu? O saatte alışveriş bize yasaklandı. Hazır var. Yasaklama var. Haram kılma var. Yasaklandı. Ama bir sonraki ayet-i kerimede Mevla Teala buyuruyor ki Beyda kubiyetle salatu min Namaz eda zaman yeryüzüne dağılın Allah'ın ihsanından talepte bulunun. Yani alışveriş yapın, ticaret yapın, e şimdi ne oldu? Alışveriş yasaklanmıştı o cuma vaktinde ama daha sonradan ne yapıldı? Emredildi alışveriş yani hazırdan sonra ne geldi? Emir geldi. Hem de ne yasaklanmıştı? Alışveriş. Ne emredildi bize? Alışveriş, emri. Yasaklanan bir değil daha sonra bize emredildi. Şimdi bu emir, İmam Şafii ve Maturi diye göre İbahay Bize göre ilk etapta ne olması gerekiyor? Hücum için olması gerekiyor. Ama ne zaman? Karine yoksa onu tarif eder. Şimdi bu iki misal üzerinden ki bunu da tartışmamız gerekecekti. Şarikler bunu tartışmışlar. Yani İmam Şafii ve İmam Maturidi misal olarak bu ikisini getirmiştir. İki misalle külli kaide kurulmaz. Burada külli kaide var. Nedir o? Her niqâineden mutlak olan emir ki hadir sonra yan yasaklamadan sonra geliy olursa ibaha'yı ifade eder. Bu külli bir kaide. Siz külli bir kaideyi iki misalde getiremersiniz. Onun için şarikler derler ki iki misal ile bütün misalleri de getirecek değil ya buraya. İki misal getirdiler onunla istika yaptılar. Yani tübe varım yaptılar. Sanki daha bir sürü misal ver, Biz inceledik de iki tanesini burada şiddettik tüme varım yaparak, yani bütün metaili hazırdan sonra gelen emirlerin hepsini inceleyerek bu kirli kaideyi ortaya koymuştur. Vaktaren İmam Şafi'i Estağfurullah, bir yere atladım ben. Fetevakkafe İmamul Harameyn İmamul Harameyn, İmam-ı Gazali'nin hocası, üstadı, kimdir? Cüveyni'dir. Bu görevi tavakkuf etti. O tavakkuf etmiştir. Waqtaran İmam Şafii ve Şeyh Ebu Mansur el-Maturidi tabi İmam Şafii ve Şeyh ebu, ebu Mansur neyi tercih etti el-ibahat. İbahat tercih etti. Ne ibahat tercih ettiğine? Yani o zarb-ı hadr'i mi ibahat. Nerede fi kavli ta? İnşallah gelecek. Çünkü diyor, emir sigası ve madri diye göre orada الْحَذْرِي لِلْ اِبَاحَةِ Yasaklamadan sonra ibaha için gelmiştir bu emir diyorlar. Yani Mevla ala ihramlı olan kişiye, vereceği iki ki o iki ayet derimedir, kişiye avlanmayı yasak etmiştir. Ondan sonra tesbadûl buyurarak bu yatak ortadan kalkmıştır, artık eskisi gibi mubahsız demek istiyorlar ve Diyorlar. Yanlış geyiriz. Fakat o ibahayı sağlayan fesbadu emri midir, yoksa başka bir şey midir? Bizim fesbadu emrine ibaha içindir dememiz başka bir şeyden dolayıdır. O şey de karinedir. O karimeye gireceğiz. Yani اَنُوَرَدَ بَعَدَ الْحَوْرِ لِيْبَاحَةِ فِي قَوْرِهِ تَعَلَى Mevla Teala'nın şu kavli keriminde وَيْذَا حَلَلْتُمْ تَصْبَعَةِ İhramdan çıktığınız zaman avlanınız. Bu ayet-i kerimedeki ıslâdu emri yasaklamadan sonra gelen bir emirdir ve ibaha için gelmiştir bu emir. Diyor İmam Şafi ve İmam Matiri. Neden? Niye ibaha içindir bu? اَفَيْنَ الْاِصْتِيَاكَ مُبَاحُ bunun akşini söylemem yok ki hakikaten. Avlanmak nedir? E mübahtır. Dolayısıyla buradaki emir de ibahayı ifade etmiştir yasaklamadan sonra diyorlar. Bu birinci ayetlerime misal olarak ve kavlihi ve zil kavlihi yani ve evlâ teâlânü şu kavli keriminde de ibahay içindir yasaklamadan sonra gelen emir. Bismillah Allah'ın fazlından talep edilmiş. <Sessizlik> İptika ile kast edilen nedir ayet-i kerimede? Kemakil denildiği gibi nedir? Elbe-i ve ticaret. Ticaret alışveriştir. Alışveriş tümana vazı vaktinde ne oldu? İlk ezanla haram kılındı. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra ve tehu min fadlillahi emri ile mubah kılındı diyor. Yine İmam Şafii ve İmam Maturidiz. Doğru söylüyorlar, yanlış değil. Ancak onunla muhakkilinmadı. Ne Mesele orada zaten düğünleniyor? <gülüyor> <gülüyor> Ve dani ke bu alışveriş ticaret, gayrı vacipin badel Cuma'di icmaan. Cuma'dan sonra alışverişin market olduğunu bizde içinde olmak üzere. Söylüyor kimse var mı? İcma diyor ya, yok mu hiç kimse? Yok. Dolayısıyla hazırdan yan yataklamadan sonra gelen. Bu emir, isbadu emri, iptahu emri, ne içindir diyorlar? İbahat içindir diyorlar. Vel ahdu din istemmali, şimdi vel ahdu asrına vav vav istiknafiyye, sualin cevabı olarak düşünelim. Burada şu denebilir, denebilir ki canım tamamı İbahat için olsun, başka bir vazığla da vücudu içindir diyelim. Yani bu niye ben sana ki o da içinde olsun. Ona cevap veriyor şimdi diyor ki vel aslu asıl racih diyor ki aslın beş tane manatı var. Burada racih olan. Finis cemal el hakikati. Lafızları iscemal etmede asıl olan, racih olan nedir? Hakikattır. Bu da imahada hakikattır diyorlar. Ve la yekûnu hakikaten ki gayrihâ. İbahanın gayrında emir katı bu, isbabı olsun, ıbtağı olsun ne olamaz? Hakikat olamaz. Niye? Lintifail iştirak. Çünkü iştirak nefledilmiştir. Şimdi iştirak nefledilmiştir derken Arapçada müşterek lafı yok. Bunu diyemeyiz tabii ki. Vahdır. Ancak iştirak hilafın asıldır. Hatta bir müsterik müstelik oluşunu açıklarken, Kur'an-ı Kerim'de de müstelik lafızlar olduğundan kafun -um kelimeci gibi okumuştuk. Bir vadola hayır manasına başka bir vadola tuğul manasındadır diyordu. Ya imtihan içindir derler veyahut da lafı vab eden kişi bir manaya vab etmiştir, daha sonra vab ettiği o manayı unutmuştur, tutmuş o başka bir manaya daha vab etmiştir ve biz o derslerin evreninde şöyle bir ifade okumuştuk el-elfaz vâfiyetun dil lafızlar manalara yeterlidir. Hatta şerhine baktığımız zaman fazlası bile var. Çünkü bir şey bir lafız var. Her birini bir manada da kullanabiliriz onlar. Dolayısıyla ast olan lafızlarda müşterek olma değil ya müşterek olmamadır. İntifaz, i̇stirak derken onu demek istiyoruz. Olan ki de racih olan varken mercuha gitmeye ne gerek var? Racih olan lazzım bir manada hakikat olmasıdır. İmam Şafi'i ve İmam Maturidi'ye göre de burada da o hakikat mana ibahattır diyorlar, başka bir şey de yoktur. Peki. Velaykun hakikatan fi ghayri ibahati, intifai içtiraçi. Cevabı. İmam Şafi'i rahimehullah ve İmam Maturidi rahimehullahım Delil olarak getirdiklerinin cevabı şudur. Yani bu talilin cevabı şudur. Ona cevap verir. Anhu ma an ibahtehuma bil amli. Onun gelip şunu kabul etmeleri. Ne? An ibahtehuma Allah'ın ve alışveriş yapmanın, mübah oluşunun bil amirle olduğunu bir şeyler kabul et. Alışveriş veya hatta avlanma emir ile ne değildir? Mubah değil. Başka bir şeyle mubahdır. Nedir o şey? Bakalım. Ben bir <gülüyor> kovil talem. Ben ta bilakis iş, binat talem. Bu kovil kelimiyle tarif edilir. İş binat. Aha Allahu aha <gülüyor> Allahu bayha. Allah talem alışveriş. Halal yiyor. Bir şeyde halal kullanıyorsa mubah yaparız veya terk ederiz. Yapsak da aynı yapmasak da. Bununla bu neyi gösteriyor? Lesneşlik müretteb yapmadı tabii ki. Değil mi? Aslında yukarıda önce ıstıyat vardı sonra ittika, alışveriş vardı. Halbuki burada önce ne misal verdi? Ayet-i derimeyle alışverişe misal verdi. O ikinciyi. Onun fazla bir önemi yokmuş. Size de edelim. İstiyatın avlanmanın helal olması ise فَاسْبَعْدُوا اَمْرِيلَ mubah Değildir. Bilakis Mevla Teala'nın şu kavga kerimiyle mübahtır. Bismillah. وَاُحِلَّ لَكُمُ ve وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ وَاُحِلَّ لَكُمْ Size helal kılınmıştır. Ne? Ma. O ma'nın ne var? Muzaffat tabiri var. Sayduman. <activates Italia> o şeyin anladığı, o şey nedir? Min ile beyan Minel cevârihi mükellibîn. Ö, aradaki allem kılımı mana vereceğim. Ama evvela manın ne olduğunu anlayalım. Minel cevârihi mükellibîn. Öğretilmiş olan av hayvanlarının avlamış olduğu da size helal. Onlara kim neyi öğretti? İşte allemsiz olduğu ee, Size helal mı demiştik. Geri bir bulayın da şöyle konuşayım gene inşallah. Ve ohin neleykum et tayyibatu Size pahtemiz olan şeyler. Helal kılındı. Daha ne helal kılındı? Ve ma'allemtüm minel cevarihi mükellebine. Öğretilmiş olan avcı hayvanların sizin Allah'ın size öğrettiğimden ayetini ilerisiyle toplayıp manayı veriyorum. Allah'ın ki min ma'allemekum Allah var allah Teala'nın size öğrettiğinden öğretmiş olduğunuz, öğrenen, talim edilenler yani, avcı hayvanların avladığı da size helal kılındı. Ayetim var, ayetim Bakınız, avın helal kılındığını, mübah olduğunu bu ayet kerime zaten ortaya koyuyoruz. Bu halde biz ustad İbahay için olduğunu delil getiren İmam Şafii ve İmam Matiri diye aynı şekilde İbtağû ayet o İbtağû emrinin de ibahan olduğunu delil getiren ve bunun İbahay kimdir bu, buna hep buna herkes hep söylüyor dediklerine buradaki ıstıyaf avlanmanın veya da alışverişin mubah oluşunun delilinin başka oluşudur. E ama biz de diyoruz ki mubahdır. Yani o sıfatı diri meleke fısadu, sıfat emri nedir? Mübah, ibaha kimdir? Biz diyoruz o. Bizim on onu konu başka başkaca derken. Evethalbı onu teşkil edelim de bundan sonra, sonra konuşalım. <gülüyor> Veleküdim. Teşti mecliste kabul nedir? Sekip fısadu emri, ibaha çünkü. Aynı şekilde iptahu emri, ibaha çünkü. Kabul edelim bunu. İmam-ı Şafii'nin dediği gibi olsun. İmam-ı Baturidin'in dediği gibi olsun. Kabul edelim bunu. Bu kabul edilse de feleyse min mahallin mizai. Dersin en önemli noktası burasıdır. Feleyse bu emir çığası mizan mahallinden denir. Şimdi mizan mahallimiz, münaza mahallimiz nedir? Emirden e, yasaklamadan sonra gelen karineden mutlak olan emir. Biz dedik ki buradaki tasadu, iptahu emirleri ibaha için öyle diyelim bizde İmam Şafii ve İmam Maṭrülü'nün dediği gibi öyle deşek bile. Yahut buradaki emirler münazamahalli değil. Niye? Lénnahu çünkü mahall nizâ. Lénnahu yani lénnahu mahall çünkü niza mahalli. El emru'l mutlaku anil karinetil mani'ati minel hucubi ve ademil -hucubi. Hangi Hangisidir? Mutlak olan denir. Neden mutlak? Karineden mutlak. O karine ne yapardı? Hücubu veya adem-i vücubu. Ne neden bir karineden mutlak olan neydi? Demir sigasıydı bizim nizam. Rahmına. Halbuki sesdâdû emrinin olduğu ayet-i kerimede, iptâhû emrinin olduğu ayet-i kerimede karînetin dâlletun alâ demîl-hücûb vucub. olmayacağına delalet eden karine var. Zaten biz de bir, yani yasaklamadan sonra gelen emir sigası, vücûb içindir diyen biz hanediler de sesdâdû emir sigasının, iptâhû emir sigasının için olduğunu söylüyoruz. Ama bunu söylememiz neden dolayıdır? Karineden dolayı. Karine nedir? Karineye bakın. "Dehîyye karine en men faatü'l emri bil bey'i vel isti'abi alışverişi emretme ile meydana gelen menfaat. İstiyat Allah'ın emri ile meydana gelen menfaat taudu ila'l ibad." Allah razı olsun. Şimdi bakın. Mevla Teala bir şey diyor ki avlamıyormuş. Avlansak bir menfaat oluşacak değil mi? O menfaat kime dönecek? Allah'ın kişiye dönecek. Mevla Teala buyuruyor ki min Alışveriş ticaret yapın. Bu ticaretten meydana gelen menfaat dünyada da dünyada kime dönecektir? Sulla dönecektir. Siz şimdi çıkıp derseniz ki buradaki emir sigası istadı İptalu emir siyatı vücud içindir diyecek olur sanır. O zaman şu hata yapmış olur. Nedir o hata? Onu okuyup özellikle manasını vermek istiyor. Anlatmadan oradan okuyup özellikle manasını vermek istiyor. Taud ile ibadet, belercebetedih, ya kalkmadan sonra gelen o emir siyatı, yani isbado ile veya hatta iptalu emir siyatı ile olacak olsa el-vucubu, vucub sabit olacak olsa la ala nevdu'ihi nakl sizin kitaplarda nevdu' kelimesinin altında vucub hatta yan kayıtta bile muhniden alarak, alarak vucub demiştir doğru değildir nedir doğru sonuç söyleyeyim ben ade o emir dönecek ne üzerine ala nevdu'ihi Şimdi biz yukarıda o mevduğu takrir min'ata bakarsanız maksut diye sesadir etmiştir ve doğrudur. Maksut üzerine dönecek. Nasıl dönecek? Bir makzi. Maksudu aksine çevirerek dönecek. Maksut nedir? Deminden beri onu anlatıyoruz. Mevla bize avlanın diye emrediyor. Avlanmanın mehfadı kime dönüyor? Bize dönüyor. O zaman avlanmak bizim adımıza bir kolaylıktır. Laale emir dönecek ala O kolaylığın üzerine dönecek. Ne ile dönecek? Bir lafzi. O kolaylığın zıttı olan zorluğu getirerek. Meşakkat, madarrat dediğim şeyi getirerek dönecek. Ya. Onun için oradaki vücut kayıtları doğru değildir takrirul mir'at meşaleye daha vakıftır bu noktada. Bakarsanız göreceksinizdir onu inşallah. Ve <tık> <tık> bundan dolayı yani emrin menfaatı kula döndüğünden dolayı fuhimez ibaha anlaşılmıştır. Nerede bir hitabeti, hitabet konusunda ibaha anladık biz. Ne zaman? el المُضَاهِلِ Borçlanma akdinde Mevla Teala ne buyuruyor bize? Mevla Teala buyuruyor ki اِذَا تَدَيَلْكُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُشَنَّنْ فَتْتُبُوهُ Oradaki kitabet emri ne içindir diyoruz? ibaha içindir. Niye? Karine var yoksa vücudtur diyeceğiz. Ama karine var. Nedir o karine? O karine bu yazmanın mehfatının kula dönmesidir O da ibaha içindir. Tutar vücud derseniz aynı durum ortaya çıkacaktır. Ve işhali Feşhidu alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutunuz mevla diyor. O iş şahit tutmanın menfaati kime dönecek? Kula dönecek. İşte bu karine ile oradaki eşhidu emri ifaha içindir diyoruz biz. Andel olduğumuz iki misal de yapaklama da geçmemiştir ha. Yani tektubu emrinde de ve eshidu emrinde de ne etmemiştir? Yasaklama geçmemiştir. Orada da neyi ifade ediyor bu karine? Emir sigatının vücut için olduğunu ifade ediyor. Neden? İşte bu karine, karine dediğimiz yani لَعَدَ لَا مَلْطُوا اِهِ بِالنَّقْضِ muqtar اِنْدَنَا duruldu. Orada kalalım istersin. Burayı bitirmek isterdim ama orada kalalım inşallah. Özellikle de biraz da e, kasten kalıyorum orada ki orayı başlarken geriden de biraz daha bilgi verelim. Daha toparlayıcı oluyor o zaman. Peki velhamdülillahi radmine